Ahmed er Rufai hasretleri Hak yolcusunun düsturları Nizamülhas fi ehl-i ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve Kaideler. Edep Ey salih kardeş Allah'ın yarattıklarına karşı gayet edepli ol ana babana karşı Çokça merhametli ve şefkatli davran. Akrabayla alakanı daima devam ettir. Komşularına sevgi ve tatlılıkla muamele et. Müminlere karşı şefkatli ve merhametli ol. Onlara karşı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla davran. O size çok düşkündür. Müminlere çok şefkatlidir, merhametlidir. Tevbe suresi 128. ayeti kerimeden Aynı şekilde peygamber müminlere kendi österinden daha evladır. Ahsap suresi 6. ayeti kerimeden Aile efradından olmamakla beraber senin vesayetine dahil bulunan kişilere de tıpkı kendi yakınlarına davrandığın gibi şefkatli ve merhametli davran. Böyle hareket etmekle Müslümanların gönüllerine hayırlar ekmiş bulunan muallimin ve rehberin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmış ve amel etmiş olursun. Allah onlardan razı olsun. Zeydoğlu Hüsame der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kucaklayarak bir dizine oturtur Hasan'ı da diğer dizine oturtarak ikimizi birbirimize sarar sonra da şöyle derdi Allah'ım onlara merhamet et ben onlara merhamet şefkat gösteriyorum komşularına karşı daima iyilik eden bir kişi ol nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurdular Cebrail aleyhisselam Komşu hakkına riayet etmeyi o derece devamla tavsiye etmişti ki, hatta ben yakında komşuyu komşuya varis kılacak sandım. Allah'ın ve Resulünün hakkını bildiğin gibi, onlardan sonra da Allah dostlarının hakkını bil. Herhangi bir suretle onlara dil uzatma, kendilerine eza verme. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebû Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste şöyle buyururlar. Şanı mübarek ve yüce olan Allah şöyle buyururlar. Her kim benim bir veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harbi ilan ederim. Kulum bana en çok üzerine farz kıldığım şeyleri yerine getirmekle yakınlaşır. Üzerine farz kıldıklarımdan daha sevimli bir şey yoktur ki onları işleyerek daha fazla yakınlaşsın. Kulum bana nafile ibadetlerle de yakınlaşmaktan geri durmaz. Öyle ki sonunda ben onu severim. Ben kulumu sevdiğim zamansa onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı mesabesinde olurum. İstekte bulunduğu zaman muhakkak veririm. Bana sığındığı zaman, muhakkak kendisini korurum. Ben, yapacağım hiçbir şey karşısında, müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi, tereddüt etmedim. O ölümü istemezken, ben de onun günahkar olmasını istemem. Allah dostlarının değerini, bir kutsi hadisten öğren ve haklarını teslim et, haklarına riayet et. Kadir ve kıymetlerini bulundukları noktadan daha aşağılara düşürme. Daha aşağı seviyelerde görme. Onlar hakkında haddi aşma. Kendini onlardan üstün görmeye kalkışma. Onu vesile edinerek Allah'tan hayırlar iste. Ona tabi ol ve o nasıl Allah'a yöneldiyse sen de Allah'a dön. Günahlarından dolayı tebe et. Şafak sökerken Seher vakitlerinde çok çok Kur'an oku. Zira o vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hal manalarından bir mana vardır. Allah ondan razı olsun. Ashab'tan İbni Revaha'nın Peygamberimiz için söylemiş bulunduğu şu sözleri bu hususa delalet eder. Aramızda Resulullah vardır ki şafak söktüğü zaman Allah'ın kitabını okur. Allah'ın Resulü bize hidayet yolunu gösterdi. Ondan önce biz cehalet ve dalalet içindeydik. Onunla kalplerimiz sarsılmaz imana kavuştu. Hiç şüphe yok ki onun söyledikleri aynen vakidir. Müşriklere, putperestlere gaflet ve dalalet uykularından kalkmak ağır gelirken Allah'ın Resulü, Döşeğinden uzak, Rabbine ibadetle vakit geçirir. Sabahleyin, sabah namazının farzından önce iki rekat namaz kıl. Allah ondan razı olsun. Hazreti Aişe şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekatı gibi başka hiçbir nafile namazı devamlı kılmazdı. Allah'ın farz kıldığı şeylere riayet etmeye ve onları yerine getirmeye gayet hırslı ol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini devam ettir. Böylece o şerefli peygamberinin hakkını eda etmiş olasın. Allah'ın büyük ve şerefli ilan ettiğini sen de büyük ve şerefli bil, öyle kabul et. Allah'ın emirlerinin tatbiki hususunda, kararlı ol. Şanı yüce olan Allah, Fetih Suresi 29. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunanlarda, kafirlere karşı çetin ve sert, kendi aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler. Hakkın dışında, her şeyden ellerini çek. Eğri ve çarpık, Hiçbir şeye meyletme. Dost doğru yola, tarîki müstakîme gir. Kendisinde sapıklık ve şeriatı aykırılık gördüğün her yolu terk et. Dost doğru şeriat yolunda gittiğini bildiğin yola gir. Her sözde ve her fiilde peygamberinin şeriatını hakim kabul et, hakim tayin et. Hükmü o versin. Konuştuğun zaman mutlaka hayırlı söz söyle. Bir iş yaptığın zaman mutlaka doğru yap, hak olanı yap. Ancak hayırlı kişilerle arkadaşlık et. Hayırlı kişilerin sohbetinde bulun. Her halükarda gerek ibadet esnasında ve gerekse diğer hallerde hem bedenen hem de ruhen temiz ve nezih ol. Allah'a adeta bir uçurum kenarındaymış gibi her an ayağa kayacak halde ibadet etme. Rabbine, İhlasla ve şevkle kulluk et. Ona hiçbir şeyi ortak koşma. Gideceğin geniş ve düz yol, Sana kendi özünden daha evla olan, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olsun. Bir musibete maruz kalırsan, imdad ellerini Rabbine kaldır. Ondan yardım iste, Ondan medet bekle. Rabbinin senin hakkındaki hükmünü sabırla karşıla onun rahmetinden asla ümidini kesme. Zira hiç yüpe yok ki, kafirler zümresinden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yusuf Suresi 87. ayeti Kerime'den Allah'ın edeceği genişliği bekle. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ümmetimin Allah'tan gelecek genişliği beklemesi ibadettir. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Yine O buyurur ki, şüphesiz göz açıp kapayıncaya kadarlık bir zamanda, Cenab-ı Hak yüz bin genişlik ve kolaylık lütfeder. Daima ve her an, Rabbinin rahmet ve bereket esintilerini talep et. Eşyayı 90 sıfatlardan münezzeh olan, yaratanından ötürü tazim et. Allah'ın yarattığı alemlerdeki esrar-ı ilahi ne muazzamdır. O milletlere, kendi büyüklerine hürmet ve tazim duygusunu vermiştir. Nitekim her ülke halkı her ne kadar kendi büyüklerinin fevkinde de olsalar başka milletlerin büyüklerini gördüklerinde küçümserler. Olduklarından daha aşağı derecede görürler kendilerine ait değerleri büyük kabul ederler. Kendi adetlerine düşkünlük gösterdiklerinden, kendi kalabalıklarını beğenirler. Yabancıları kılık ve kıyafetlerinden dolayı hafife alırlar. Buysa insanların durumlarını iyice anlayamamaktan, hallerini tam manasıyla bilememekten, adetlerinin hikmetini ve ülkelerinin durumunu kavrayamamaktan doğar. Bunun bir başka sebebi de o milletin büyüklerinin durumunun halkın gönlünde yer etmiş ve ruhların o adet ve meşreplere alışmış olmasıdır. Aklı başında ve hikmet sahibi kişi bu durumlara asla düşmez. Cemiyet fertleri arasındaki ülfet ve ünsiyet bağlarının kopmasına veya zayıflamasına hiçbir suretle meydan vermez. Zira onu, ancak hak tatmin eder. Bu cümleden olarak şeriatın güzel saydığını o da güzel sayar. Şeriatın kötü ve çirkin saydığını o da kötü ve çirkin sayar. Aklı başında ve hikmet sahibi kişi her şeyi hikmet terazisine koyar, hikmet terazisinde tartar. Eğer ağır gelirse o da onu ağır olarak kabul eder. Hafif gelirse hafif olarak kabul eder. Her iki halde de o, edep perdesi üzerindedir. Allah'ın, mahlukatı üzerindeki perdesini yırtmaz. Daima hakkı söyler. Allah yolunda, kendisini küçümseyenlerin, küçümsemesinden korkmaz, arlanmaz. Sen, ey kardeş, işte bu akıllı, hikmet sahibi, ve şerefli kişi gibi ol. Eğer şeytanından, sana bir vesvese gelirdi, nefsini haddi aşmaya sürüklerse yahut askınlığa, inata ve kibirlenmeye sevk ederse veyahut da birini haset ettirerek seni zalim durumuna düşürürse o zaman bu lanetlik şeytandan Allah'a sığın. Rabbini zikret. Onun zikriyle ölümü hatırla. Ölüm Allah'a giden yolun kapısıdır. O'nun emrinin huzuruna dönüş kapısıdır. Ölüm, Allah'ın huzurunda duruş yolunun kapısıdır. Orada Allah'ın sana her şeyden sualini hatırla. Şanı yüce olan Allah'ın şu kelamının sırrındaki muhtevayı unutma. Hiç şüphe yok ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Nisa Suresi 1. Ayet-i Kerime'den Manevi mertebeleri kalbinde dolaştır. Temiz olan, akla ve şeriata uygun olan her şeyi al. Akla ve şeriata uymayan ve şüpheli olan şeyleri bırak. Amelin salih olsun, temiz olsun, güzel olsun. Ta ki noksanlıklardan müneseh ve yüce olan Allah'ın huzuruna yükselebilsin. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Onu da İyİ amel ve hareketler yükseltir. Fatır Suresi 10. ayeti kerimeden.